Selahat ve selam Peygamber Efendimiz'e Şerefli ailesine Ve şerefli arkadaşların üzerine olsun Güzel kardeşlerim Uhud savaşına hazırlık sürüyordu Savaşa her gün Bir adım daha yaklaşılıyordu Yüreklerdeki intikam ateşi Daha da yükseliyordu Cübeyr bin Mutim Mekke müşriklerinin öncülerindendi Amcisi Tu'eymeh Bedir'de öldürülmüştü Öldüren Hazreti Hamza Efendimizdi Cübeyr amcasının intikamını En acılı bir şekilde almaya karar vermişti Uhud savaşının bir an evvel olmasını istiyordu Sanki günler geçmiyordu İçki müptelası olan Cübeyr daha bir içiyordu Amcasını hatırladıkça öfkesi dalga dalga büyüyor Ve kendisini içkiye veriyordu Cübeyr'in çağırdığı insan gelmişti. Cübeyr'in elinde yine içi vardı. Gelen siyahi adamı baştan aşağı süzdü. Karşısında çelikten bir adam varmış gibi geldi. İçin için bu adam bu işi kökünden halleder diyordu. Siyahi adama seni çok önemli bir nedenle çağırdım dedi. Adamsa sütün gibi duruyordu. Saygıda kusur etmemeye özen gösteriyordu. Cübeyr, biliyorsun amcam Tuayme Bedir'de öldürüldü. Senden istediğim intikamın Almandır. Muhammed'in amcası Hamza'yı öldüreceksin. Bir amcaya bir amca. O zaman ola ki içimdeki yangına su serpilmiş olacaktır. Siyahi adam kekelemeye başladı. Biraz korku, biraz heyecan karışımı bir duygun içerisine giriverdi. Sonra da fakat Hamza'yı öldürmek dedi. Arkasını getiremedi. Siyahi adam mızrağını fırlattığı zaman mutlaka hedefine saplanırdı. O tam bir atıcıydı. Attığını vurandı. Bunu herkes bilirdi. Her yarışta bu siyahi adam atıcılıkta daima en öndeydi. Ama şimdi Hamza'dan söz ediliyordu. Hamza'yı öldürmekten söz ediliyordu. Bu dünyanın en zor, en tehlikeli, en büyük işiydi. Cübeyr deseydi ki bu siyahi adama git Bizans Kralı'nın işini bitir bu iş ona göre daha kolay gelirdi. Ama Hamza olunca işin rengi değişiyordu. Mızrağı fırlatmak yürekten güç almakla olurdu. Yürekteki enerjiyle olurdu. Yürekteki cesaretle olurdu. Ama insan karşısına Hamza'yı alınca yüreği çözülürdü. Yüreğinde ne enerji ne cesaret kalırdı. Bir et külçesi gibi Hamza'nın karşısında kala kalırdı. Bu siyahi adam vahşiydi. Afrika'nın bağrından koparılmış getirilmişti. En büyük hüneri attığını vurmasıydı. Çelik gibi bir bedene sahip olmasıydı. Cübeyr, Hamza'yı öldüreceksin. İntikamımı alacaksın deyince vahşinin bir an dili tutuluyor gibi oldu. Ancak ama Hamza'yı öldürmek diyebildi, arkasını getiremedi. Cübeyr yüksek sesle, Vahşi gibi bir atıcıya bu söz, bu ürkek tavır yakışır mı? Sen attığını vuran bir adamsın. Eğer Hamza'yı öldürürsen hürriyetine kavuşursun diyordu. Vahşi'nin yüzü bir an parladı. Hürriyet deyince bir an yüzünü güzel bir hava yalayıp geçti. Ama arkasından durgunlaştı. Cübeyr niçin durgunlaştın? Vahşi Hamza'ya hedef koymak aynı zamanda ölümü de kucağına almaktır. Hürriyet ne kadar güzel ama ölüm daha da acı dedi. Cübeyr fazla konuşmaya gerek yok. Sen Hamza'nın karşısına çıkacak, onunla savaşacak değilsin. Onu uzaktan kollayacak ve fırsatını bulup harbeni fırlatacaksın. Senden istenen işin hepsi bu. Ve de bundan böyle senden hiçbir şey istenmeyecektir Canının istediği gibi yaşayacaksın Yeter ki bir gün bana Tuheymen'in intikamını aldım de Vahşi için kaçış yoktu Sahibi ne istiyorsa onu yapmaya mahkumdu Gireceği yol çok tehlikeliydi Ucunda ölüm de olabilirdi Vahşi'nin içine kaygı düşmüştü. Derin bir kaygının içine düşmüştü. Aklına Hamza geldiğinde içinde bir huzursuzluk duyuyordu. Zaman kaybetmemeliydi. Hemen atış talimlerine başlamalıydı. Artık gece gündüz atış talimleri yapıyordu. Kendine giderek güveni artıyordu. Zira talimlerde her attığını vuruyordu. Hedeflerini vurabiliyordu. Bu iş çok zor olmayacak gibi gözüküyordu. Zira Vahşi, Hazreti Hamza Efendimizin karşısına çıkmayacaktı. Kendisini siper alacak, oradan mızrağını fırlatacaktı. Bir yanıyla, ciddi bir kaygıya yer yok gibiydi. Ama Hamza bir görürse, işte o zaman bütün hesaplar tersine döner, tüm hesaplar alt üst olurdu. Vahşiye düşen talimdi. Atış talimlerini bir disiplin içerisinde yürütmekti. Vahşi, Vadilere gidiyor talim yapıyordu Artık sahibi ona hiçbir iş emretmiyordu Sahibinin bundan böyle ondan bir isteği vardı Hamza'yı öldürdüm amcanın intikamını aldım diyebilmesiydi Vahşi sabah erkenden vadilere gidiyor Akşama kadar ok mızrak talimleri yapıyordu Daha bir ustalaştığını hissediyordu Uzun zamandır böyle talim yapma imkanını elde edememişti Yine bir gün vahşi talime gidiyordu Onu gözetleyen bir kadın vardı Zaman zaman vahşiyi gözetliyordu Kadın biliyordu ki derdine derman ancak vahşi yoldu. Vahşinin yolunu kesti nereye böyle dedi Vahşi atış talimi yapmaya dedi Bu kadın Ebu Sufyan'ın karısı Hint'ti Babası Mekke'nin en önce isimlerindendi Kadının dirayetini herkes biliyordu Gözü kara, korkusuz bir kadındı. Hint, bana bak Vahşi. Senin niçin hazırlandığını biliyorum. Eğer gerçekten Hamza'yı öldürebilirsen, seni mükafata boğarım. Büyük imkanlara kavuşursun. Vahşi, Hamza'yı öldürmek çok zor. Hint, biliyorum, en zor bir iş. Hint, kalbini göstererek şuramda bir ateş yanıyor. Hamza hayatta olduğu sürece, bu ateş sönmeyecek Beni yiyip bitirecek Eğer kalbim şifa verebilirsen Ben de sana şifa verebilirim Dilediğin ödüllere kavuşabilirsin Hint Utbe bin Rabia'nın kızıydı Ebu Süfya'nın karısıydı Bedir savaşında Dört yakınını kaybetmişti Oğlu Hanzala'yı Babası Utbe'yi Kardeşi Velid'i ve amcası Şeybe'yi Hint vahşiye Hamza'yı öldürmen yetmez diyordu ''Öldüreceksin, ciğerini koparacaksın, bana getireceksin. Ben onun ciğerini dişlerimle parçalayacağım. Ancak o zaman intikam ateşim sakinleşir.'' diyordu. Vahşi, ömrünün en büyük, en ağır yükünü yükleniyordu. Bu yolun sonu nereye varacaktı? Çetin bir yola girdiğinin farkındaydı. Zorlu bir yola girdiğinin bilincindeydi. Atış talimlerine ara vermeden sürdürüyordu. Yolun sonunda, ya hürriyet ya ölüm vardı. Yer yer hürriyete kavuştuğu günlerin hayallerine dalıyordu. Büyük bir huzur duyuyordu. Özgür olmanın hayali bile insana haz veriyordu. Bizatihi özgürlüğün kendisi ne büyük bir lezzetti, ne büyük bir sevinçti. Ama yer yer Hamza'nın keskin kılıcıyla yerlerde yuvarlandığını, ölümün kollarına kendini bıraktığını düşünmekten kendini alamıyordu. Ölüm bir kabus gibi kuşatıyordu. Bunalıma girer gibi hissediyordu kendisini. Kendini hemen bu duygulardan sıyırmaya çalışıyordu. Gözler vahşideydi. Umutlar vahşideydi. Vahşide kendi hayatı için umudun ve korkunun sarkaşlarındaydı. Bir iniyor, bir çıkıyor gibiydi. Uluç savaşının günlerini sayıyordu. Kılıçlar bilenmişti. Yürekler bileğlenmişti. İki ordu, Uhud'u gözlüyordu. Uhud'da büyük bir kapışma olacaktı. Uhud'da büyük bir can pazarı kurulacaktı. Uhud dağı bu büyük savaşın en büyük tanığı olacaktı. Peygamber Efendimiz'in şerefli arkadaşlarından Hz. Abdullah bin Haram, resul Efendimiz'in huzuruna giriyor. Peygamber Efendimiz huzur veren tebessümüyle karşılıyor. Abdullah ya Resulallah, bu gece rüya gördüm. Bedir savaşında şehit düşen mübeşşirle karşılaştım Aramızda şöyle bir konuşma oldu Yakında bize geleceksin ey Abdullah Abdullah sen neredesin şimdi cennetteyim Senin Bedir'de öldürülmüş olduğunu biliyorduk Allah bize yepyeni bir hayat verdi Diriyiz, ölümsüzüz Peygamber Efendimizin gül yüzleri daha bir berraklaşıyordu Tebessümü bir gülün tabak tabak açılışı gibiydi Tebessüm buyurdular ama kelam etmediler. Hz. Abdullah bin Haram sevinçle peygamber efendimizin huzurundan ayrılıyordu. Evine huzurla, heyecanla varıyordu. Oğlu Cabir'e ''Bak oğlum, yarın savaşta şehit olacağımı umuyorum. Yedi kız kardeşine sen bakacaksın. Ayrıca borçlarım var. Onları da ödemeni vasiyet ediyorum.'' diyordu. Hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh bir gün ''Ya Resulallah'' ''Benim için dua etseniz de, Rabbim benim dualarımı kabul eylese.'' Peygamber Efendimiz, Hz. Saadın dualarının kabul olması için Rabbi Rahim'ine dua ediyordu. Sahabe-i Kiram arasında bu durum biliniyordu. Saadın duası kabul edilen dualardandı. Uhud savaşını aramak kalmıştı. Abdullah bin Cahş radıyallahu anh, Hz. Sa'd bin Ebi ''Ya Saad. Şöyle bir tenha yere gitsek Savaş başlamak üzere Seni dua edeyim diye çağırdım Önce sen dua et Ben senin için amin diyeyim Sonra benim duam için Sen amin de Hazreti Saat kabul etti Hazreti Saat radıyallahu an, Allah'ım Harpten anlayan azgın bir düşmanla Karşılaştır beni Onunla yiğitçe dövüşeyim Benim yardımcım ol Ve ben onun hakkından geleyim Abdullah bin Cağış amin amin diyordu. Şimdi sıra Abdullah bin Cağış'taydı. Allah'ım bana da harpten anlayan azılı bir düşmanla karşılaştır. Onunla savaşayım. O beni şehit etsin. Elbisemi soysun. Burnumu kulağımı kessin. Kulaklarımı kessin. Senin huzuruna o halimle varayım. Ey kulum ne oldu sana? Hani burnun kulağın dediğin zaman? Allah'ım bunları senin ve peygamberin yolunda Savaşırken kestiler diyeyim Sen de tasdik et Hazreti Sa'd amin diyemiyordu Abdullah ey Sa'd Neden amin demiyorsun Hazreti Sa'd amin amin diyordu Savaşa adım adım yaklaşılıyordu Mümin gönüllerde bir heyecan vardı Şehadet gönüllerde bir bad sabah gibi esiyordu Zamanı geldiğinde Şartlar oluştuğunda malını Allah yolunda harcamak mümin için bir inşirah vesilesiydi, bir huzur nedeniydi. Şartlar oluştuğunda ise canını seve seve Hak yoluna sebille derdim müminler. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.